duvar horman şey tanmalacığım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi ve nesta'inuhu ve Ve na'uzu billahi min şururi ve min Men Allahu men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 Hebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şarral umuri muhtesatuhâ. Ve kulle muhtesetin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâletin fil Ve ba'dud. Selam kardeşlerim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı. Rahmeti ve bereketi sizleriniz olsun. Allah Azze ve Celle'nin muhakkak ki O'nun en güzel isimleri vardır, en güzel isimler O'nundur. Ve en son işlediğimiz Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de Semih ve Basir olması. Allah Azze ve Celle her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi görendir yedi gök arasında ne varsa ve yeryüzünde yedi katman toprakta yeryüzünde ne varsa ve ikisi arasında ne varsa karanlık denizlerde olanları dahi olanı dahi Allah Azze ve Celle görendir, sesleri işitendir. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın değmiyle 0 bir karanlıkta simsiyah bir kayanın üzerindeki siyah bir karıncanın karıncayı gören ve onun adımlarını dahi gören, işitendir Allah Azze ve Celle. Bukhari'nin Bukhari, Tevhid kitabı 18 numaralı hadisi şerifinde Ayşe gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ''İnne <gülüyor> Cibril aleyhisselam nâ zâniyir.'' ''Kal, inna aleyhisselam diyor bana nida etti bana seslendi ve dedi ki ''Muhakkak ki kavminin sana söylediklerini ve sana ne söylediklerini muhakkak ki Allah Celle işitmiştir.'' dedi. Burada İmam Bukhari rahimahullah e,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 o gölgenin e, bulutun içerisinde Cibril Aleyhisselam ki Allah Resulü Aleyhisselam Cibril Aleyhisselam'ı iki yerde kendi suretiyle görüyor. Baktım ki Cibril bana sesleniyor. Ve dedi ki muhakkak ki Allah hazretleriyle kavminin sana söylediğini ve senin davetine davetini kabul etmediklerini muhakkak işitmiştir dedi. Sonra dedi ki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 اِنَّ Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah Azze ve Celle her şeyi yapmaya kadirdir. Ki daha önce geçtiği rivayetlerde Allah Azze ve Celle'nin buyruğuyla اِذَا şeyen, شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُولُ Eğer Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasını emretsin, ona sadece kum Ol der. O da ne yapar? Hemen oluverir diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden Allah azze ve celle'yi hiçbir şey aciz kılmaz. Hiçbir şeyi aciz bırakmaz. Bir Allah azze ve celle her şeye yapmaya kadirdir. Her şeye yapmaya gücü yeterdir. 19 numaralı hadis-i şerifte hakikaten hayatımızda bir müslümanın hayatında önemli bir hadis ve dinimizin güzelliklerinden bir tanesi. Allah Resulü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 şunu mu yapayım veya şu mu hayırlı, bu mu hayırlı diye size bir şey geldiğimiz zaman فَلْيَاْكَعْرَكَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْتَر۪يقَ Hal olmaksızın, yani nâfile ne yapsın? iki rekat namaz kılsın diyor Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm. Namazı kıldıktan sonra da şöyle dua ettin. اللâhümme <gülüyor> اِنِّي اَتَّخ۪يرُكَ بِعِلْمِكَ Allah'ım ben senin ilminle hayır isterim. وَاَسْتَقْبِرُكَ بِقُدْرَتِكِ Ve senin kudretinle senden yardım isterim. Çünkü <شم> her şeye gücü eten sensin. وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكِ senin ağzından kereminden isterim. فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ Muhakkak ki gücü eten sensin değilim ya Rabbi. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ Her şeyi bilen sensin ben değilim ya Rabbi. وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُّهُ ve sen bütün gaybleri bilensin ya Rabbi. Gaybin anahtarlarının tamamı senin elindedir ya Rabbi. Allahümme fe'in kunte te'lemu enne hâdâ'l emrâ khayrallî fi dinî ve âcile emrî ve âcilî Ya Rabbi benim şu yapmak istediğim iş burada ne yapar? O yapmak, yapmak istediği işi söyler. Mesela araba almak istiyor, ev almak istiyor veya evlenmek istiyor.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 bilmezsiniz. Çünkü neden? Gelecekle alakalı bir mevzudur. Şu an itibariyle o işi yapmak istiyorsunuz. ben yani O evi, o arabayı ne bileyim, o evliliği yapmak istiyorsunuz. Belki de o yapacağınızı size ileride ne yapabilir? Hayır getirebileceğin gibi şerde getirebilir. Aynı zamanda bu şey kendini, Mekke müşterim kardeşler bir e, iş yapacaklarında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 sebepleri ne yap? Benim için kolaylaştır. Onu bana takdir et. Onu bana benim için gerçekleştir diye ne yapıyoruz? Dua ediyorsunuz. Yoksa istihare namazını yap kın. Ondan sonra istihare duasını oku. Ondan sonra rüyaya yap, uykuya yap. Beyaz görürsen ha o işi yap. Siyah görürsen o işi yapma diye sünnette bir şey yoktur. Evet dua sahiptir. Yukarıda geldiği gibi ama sonrasında yani bu sünnetin uygulanışı nedir? bu şekilde tamamen yanlıştır. Bu tamamen Allah Hazreti ve Celle'ye yapılan bir duadan ibarettir. Ki manasını okuduğunuz zaman zaten bunu yapıyor. Açıkça ortaya çıkarıyor. Hadisi rivayet eden sahabi Zabir İbni Abdullah Radiyallahu Anhu'dur. Kendisi ensardandır. Ee, sahabenin alimlerinin büyüklerindendir kendisi. ilim taktilinde çok hırslı, azimli bir sahabedir. Allah kendisinden razı olsun ve ilim talebi için birçok zorculuklar yapmış bir tanesidir. Ki rivayet edildiğine göre sadece bir hadis öğrenmek için Medine'den kalkıp Mısır'a yolculuk, yolculuk etmiş birisidir. Ki Allah Resulü Aleyhisselam sallallahu çokça rivayet eden sahabilerden bir tanesidir ki kendi zamanında Medine'nin müftüsü olarak e, bilinmiştir. Kendisi 70 e,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 o yüzden istihare denildiği zaman nedir? Bunun iki rekat namazı vardır. Fark olmaksızın, nafile olarak. Ki bu da dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine olan şefakatinden, şefkati ve rahmetini gösteren en büyük delillerden bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için ne kadar hayır varsa hepsini ne yapmıştır? Muhakkak kadar da şer varsa, hepsinden de muhakkak bizlerini yapmıştır, ondan bizleri sakındırmıştır. Evet, İstihare dediğimiz zaman kardeşler, açıkladığımız gibi iki bir iki iş arasında kaldığınız zaman, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım dediğimiz zaman, onun yapılması veya tersine dair Allah Azze ve Celle'den onun hayırlısını istemek ve eğer şerliyse de kendisiyle e, onun arasını açmasını Allah Azze ve Celle'den talep etmektir. Ve diyor ki sahabe, كَنَا يُعَلِّمُنَ السُّرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ Tıpkı diyor bize nasıl Kur'an'dan bir sure öğretilmiş gibi bu istihare namazını ve duasını bize öğretilmiş diyor. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buna ne yapmıştır?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 yalnız ve yalnız bir olan Allah'a dönsünler. Demek ki Mekke'li müşrikler ne yapıyorlardı? Gelecekteki bir işlerin hayırlısını dilemek için hep şif yollara yöneliyorlardı. Ama İslam geldi tevhidi ne yaptı? Onlara böylelikle açıklamış, vurgulamış oldu. <gülüyor> evet. Hadiste Min diyor. Demek ki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 sen aciz bir kulumum, sen her şeye gücün yeter, sen her şeyi bilensin, inmin her şeyi kuşatmıştır, hal böyleyken benim şu işim der ve orada ne yapar? O işini e, söyler. Evlilikse, arabaysa, evse veya ne olursa olsun her her türlü e, talebini ne yapar? O iş için hayırlısını ister. Fî acili ve aciliyi yani hem dünyam hem ahiretini Yani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 ben herhangi bir meşakkatla karşılaşmadan onu benim için gerçekleştir. Sana benim için ne yap? Bereketli kızım. Bereket hakikaten kardeşlerin bir malda belki de bizim göremediğimiz, fark edemediğimiz bir durum. Allah Resulü Aleyhisselam bereket nedir bilir misiniz diye sorduğunda işte bir malın çoğalmasıdır diyorlar. Yani birken iki, iken dört, dörtken on, onken yüz. Hayır diyor Allah'a, bereket bu değildir. Sizler diyor, koyunları ve e, köpekleri bilir misin? Bilir. İşte köpek senede ne kadar e, doğurur? Sekiz, dokuz tane çıkartıyor. Peki kuzu, koyun senede bir sefer mi, iki sefer mi? Bir veya iki sefer. Peki diyor, hangisi daha çok? Koyunlar var. Peki böyle olunca köpeklerin sayılarının daha fazla olması gerekmez mi? Ama buna rağmen nedir? Koyunların sayılarının daha fazla olduğunu, işte bu berekettir diyor Allah Hazırı. Aleyhisselatü. O yüzden bereket kardeşlerim malın çokluğunda veya sayının çokluğunda değildir. Bereket Allah Azze ve Celle'nin o mala verdiği bir berekettir. <gülüyor> değer, değer. <gülüyor> yani <gülüyor> Allah olsun. Aleyhisselam burada. biri ne yapıyor? <gülüyor> e, e, Misal veriyor. Yani an, bunu aynıca böyle tasavvur edebiliyorsunuz. Yani e, bakıyorsunuz hakikaten kuzu yılda bir sefer kumluyor. Kuzuya kuzu, kuzu ne denir? Yavru, yavru yavru. Yavru Köpek ise do, de kesin, 9 tane doğuruyor. E, hangisini yiyoruz? Hangisini şey yapıyoruz? E, kuzu, ko, koyunu yiyoruz, onun etinden besleniyoruz.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 bir sarahlık verecek. Ki bir Müslüman, bir mümin Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında takdir edileni ne yapacak? Her zaman razı olacak. Ki başına bir musibet geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun muhakkak Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz. Diyerek ne yapar? Musibetine sabretmesi gerekir. Eğer Allah'tan gelmişse nedir? O bizim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 ama İslam hepsini ne yaptı? Hep metti, hepsini yıktı ve işte yapacaksanız tevhit adına bunu yapın diyerek o işin hayırlısını tevhit olanını getirdi. Hakikaten kardeşlerim bizim de bu tür vesilelere sarılarak ne yapmamız gerekir? En azından kalbimizin mutma inliği için inşirahı, ferahlaması genişlemesi için bu tür dualarla Allah Azze ve Celle'e sığmamız ve ondan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 İşşadu en la ilahe illa amtasdaqsa raka ve tebilek Dua sorda'la <gülüyor> Aleyküm selamu Evet kardeşler Önce namaz akabinde dua değil mi? Evet kardeşler şimdi e, Herhalde bir çoğunuz Allah Allah yani <gülüyor> o, şey, evet kardeşler, ee, bu namazı kılmayan var mı? Yani ben hayatımda bu zamana kadar hiç e, yapmadım, bu duayı da okumadım, bilmiyorum. Vay, ben yaptım hocam. Yapsın mı? Yaptın mı? Yalnız işte senin anlattığın sofilik bir şey. Şimdi anlattım. <gülüyor> Renk mevzusu söylediler bir de. Beyaz ya yani yeşil görürsen hayır evet. olacak. Siyah kırmızı görürsen evet. şer olacak. Yani evet. bunu özellikle gibi yani sofilik, sofilik, de sofilik şeyinde ee evet. çok ele alıyorlar. Evet bu bir hadistir. Anlattığımız gibi doğru bir mevzudur. Ama bunun yapılışına maalesef sofilikte ne yapmışlar? Tasavuklar <gülüyor> tamamen Tersini almışlar Söylesin, ve sünnette olmayan neticesiyle yapmışlar. Halbuki insan ne yapar? Bir iş yapmak istediği zaman, iki iş Söylesin, arasında veya bir şeyin hayırlısı olmasını istediğinde ne yapar? Gider iki rekat namaz kılar, ardından bu duayı okur ve işini ne yapar? Allah Hazreti ve e, havale eder kardeş. Yani nasıl evet. uyumak, rüya yapmak? Yok, rüya görmek, yatmak, uyumak diye bir şey yoktur. Evet. Aslında biz önceleri biz de böyle biliyorduk ama maalesef böyle bir şey sünnet, söz konusu değildir kardeşler. Zaten de gibi manasını okursanız, tercümesini okursanız, hakikaten orada ne demek istediğini çok iyi anlar. Yani yarabu benim dünyam için, ahiretim için, yaşantım için, geleceğim için hayırlıysa, onu benim için gerçekleştir ve kolaylaştır diye dua ediyorsunuz. Yani bunun rüya ile şunun adında nedir? Kesinlikle kesinlikle bir alakası yoktur. Yapılış şekli dediğimiz gibi insan iki namaz kılar, ardından elini açar, Allah Azze ve Celle bu duayı yapar, o e, hacetini söylenmesi gereken yerde hacetini söyler ve eşini Allah'a havane eder. Olursa Allah'a hamd eder, olmasa da sabreder. eder. Çünkü ne yapıyorsun? Orada hayırlısını istiyorsun ve şerden kendisini bu bir sünnettir. Ee, dediğimiz gibi işlerin e, hayırlısını istemektir. Tamam, tamam. İşini Allah'a havale etmektir. Evet. Başlık söyleyeceklerim başlık. bu kadar. Ama rahmet bazın bir var. Kardeşim inşallah çıkaralım.